Fakimu emir tadil ve erken raya ederek hudu huşu ile huzurullaha vardığını anlayarak cesedin kıbleye karşı kalbin başka tarafta olmasın. iki kıble de olursun sonra. iki kıble de şüphe kıble de. Cesedin kıbleye karşı kalbin başka tarafa karşı. Senin cesedin kıbleye karşı olsun da ruhun beytil mamura svetil müntehaya arşe Allah'a karşı olsun. Çünkü abdiyet ve birleşliği birleştiği yer.